Merhabalar Radyo Havan dinleyicileri. Türküler ve Yaşam programımızda bu hafta da ozanlarımızı işlemeye devam ediyoruz. Neşat Ertaş hocamızla kalmıştık geçen hafta biliyorsunuz. Evet ben de bir merhabalar diyeyim herkese. Umarım herkes iyidir, her şey yolunda gidiyordur. Türkülerle Yaşam'da yine Celal abim ve ben sizlerle beraberiz. Güzel türküleri duyuracağız, kulaklarınızın pasını silmeye çalışacağız bir nebze de olsa. Evet, geçen haftaki geri dönüşleri de bahsetmemizde fayda var. Çünkü... Geçen hafta ilk programımız olması nedeniyle spontan gelişmelerle sürdürdüğümüz programda bizi arayan dostlarımız çok güzel türküler seçmişiniz Anekdotlar da güzeldi. Fakat biraz daha türküye ağırlık verirsek çok daha iyi olur i̇yi diye olur döndüler. Biz de bu hafta biraz buna dikkat etmeye Dolayısıyla çalışacağız. Daha yoğun, bol evet. bir türkülü program olacak değil mi Celal abim? Öyle olacak. Hı hı. Ben yine hocam isterseniz şeyle yapalım. Yani geçen haftaki kaldığımız noktadan... Neşet Hoca ile biliyorsunuz devam etmiştik ozanlarımızı andığımız için. Hı hı. Oradan yine Neşet Hoca'nın ölümünden sonra biliyorsunuz 25 Eylül'de kaybetmiştik. Geçen süre içerisindeki yapıyla o geri dönüşleri anlatmak isterim. Yani biraz neler geçti, o Neşet Hoca'sız baktığımız zaman ne oldu yani o kadar çok... ...kendi dünyamızdan ve önümüzdeki süreç içerisinde de. Hı hı. Biraz ondan bahsetmek Zaten isterim. Zaten hani Neşet Hocayı, Neşet Ertaş'ı böyle bir programdaki programda anlatmak... hani ...biraz zor olur, zor sığdırılır. Hı hı. Ee, hakikaten haftalar sürebilir. Çünkü çok dolu dolu yaşamış o 74'ün içerisinde, 74 yaşın içerisinde. Hem yaşam şeyi sanat kişiliği hem kendi özel hayatıyla hakikaten çok böyle... ...gel gitleri olan, iniş çıkışları olan bir insan. Evet. Çok renkli bir kişilik. Türküleri de yine çok fazla sayıda. Hani onu bir iki hafta daha hakikaten bitirmek çok zor ama biz şöyle bir yatay geçiş yapalım istedik, değil evet. mi değerli abi? Onu da bahsedeyim ben. Hani onun yaşadığı bölgede, o sosyal çevrede işte Kırşehir'in, o bozkırın yetiştirdiği diğer sanatçılara da biraz değinelim istedik. Evet. O ozanlar da bu program de değil mi? Özellikle de Muharrem Ertaş'tan babasından biraz bahsetmek istiyoruz. Yine onun yetiştirdiği çok değerli seslerimiz, ozanlarımız var. Mahalli sanatçı ve kaynak kişi olarak repertuarımıza geçmiş olan Çekiçeli'den Hacı Taşandan da bahsedeceğiz. Evet, onlar da söylemiş olalım. açısından hı hı. Orta Anadolu bölgesindeki ozanlarımızın e, hem bilinen eserlerini e, tanıtmak açısından da önemli hem de e, yaşadıkları onlarla geçen haftaki yaptığımız gibi anekdotlarla onların Wikipedia dediğimiz sözlük anlamındaki gerçek e, işte bir yaşantıları falan değil de müzik açısından ülkemize mal oluş açısından hı hı. E, bilgilerini aktarmak ...açısından bir değerlendirelim istedik. Ama dediğim gibi Neşet Hoca'nın... E, ...vefatından sonraki döneme bakarak... ...ben o günde... E, ...konuşmamızda, e, programımızda belirtmiştim. Yani... E, de, ...Muhalefet Partisi işte iktidarla... ...beraber bir araya getirebilecek... ...kişi kim olursa diye Neşet Hoca olur demiştik. Hı hı. E, cenazesinde gördük. Yani onu gerçekten de. Evet. E, ama içimiz burukuldu. Niye diye söylersek. E, çünkü... Cenazedeki o topluluğun gerçekten Neşet Ertaş sevenlerinin, ozanımızın türküleriyle beslenen kişilerin ona ulaşamadıklarını gördük. Yani bununla ilgili Hasan Saltığın da bir şeyi var. Hı -hı. serzenişi var. Biraz ondan bahsedeyim isterim. Tabii, yani tabii. sizin de müsaade ederseniz çok tabii. uzun olmamak kaydıyla. Hı -hı. çünkü Hasan Saltık onu Türkiye'ye kazandıran isimlerin başında. Geçen hafta da söylediğimiz şeyleri tekrarlamak evet. istemiyorum. Evet. E, fakat e, henüz biz daha e, ben bunun ilk babasının Muammer Taş'ın planı okutmak istediğim dönemde e, bana pek e, güvenmediği için abi kardeş olamamıştık diyor daha henüz fakat e, ısrar ettim o pro, e, onu plana okuttum babasının Muammer Taş'ın bir Türküsünü ve bunun telif haklarını toplayıp Almanya'ya kendim götürdüm diyor aradığım Neşet Ertaş'ın haberi bile yok o anlamda hmm. diyor ilk defa. ...telif haklarıyla, kazanılan parayla... ...birinin ayağına, yapımcının ayağına geldiğini gördükten sonra... ...bana karşı bir güveni doğdu diyor. Hı hı. Ve ondan sonra da tekrar... E, ...onunla ilgili... ...işte Neşet Ertaş'ın... E, ...haberi olmadan... ...onun eserlerini çalanlar hakkında... ...ben bir suç duyurusunu bulmak istedim. Bana söylediği tek şey şuydu diyor. Onun tabiriyle e, anlatmak istiyorum. Kelimesi ve virgülü çok önemli. Hasan... ...kimse hapse girmesin. Ama hı hı. yani e, yoksa... ...bu şekilde kazanacağım parayı istemem dedi diyor. Hmm. Ve biz de o e, haksız kazanç sağlamak isteyenlerle uzlaşma yoluna gittik. E, onları hapisten kurtardık ama paralarını aldık. Ben o paralarla beraber tekrar onun yanına geldiğim zaman... E, ...ve bana e, dedi ki bu senin hakkın. İçinden çıkardı bir parayı, bu senin hmm. hakkın. Çünkü ben böyle bir para falan beklemiyorum diyor. Çok da önemliydi. Çok. Yani çok değişik bir şey. Yani... Bu böyle bir i̇şte e, insana değer gerçekten burada ortaya çıkıyor. Evet. Kimsenin üzülmesini, canının tabi. yanmasını istemiyor. E, hapise girmesin diye. Yani kendi çıkarını korumuyor orada. Tamamen insanı üstün tuttuğunun bir göstergesi işte. Bir şey daha vardı. Mesela dikkat ettim yine de onun notlarımı almışım. E, bu o dönemlerde Almanya'da sadece kendi hemşerilerin düğünlerine çıkar Neşet Artaş, ...Türkiye'de kapalı bir kutu gibi. Hani biliyoruz ama işte siz konservatuardaki yani o işin... ...işindeki ilmindeki olanlar biliyorlar ama... 2000 yılında işte kurdukları... ...güven ilişkisinden doğru Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda... ...konser verecek ilk defa. Evet. E, o zaman işte... ...geliyor Hasan bizimkiler dışarıda kalmıştır... ...diyor. Hmm. O da... E, ...konsere sadece İstanbul'daki... ...hani hemş Kırşehir'deki hemşerileri... ...geldiğini düşünüyor. Bir aç... O, ...hocam bir bak dışarıya diyor. Bakıyor ki salon dolu... ...hiç hemşerileri yok. O zaman diyor ki... E, ...senden bir ricam var diyor. Bizimkiler bir ceplerinde konyak... Şişesi bir ceplerinde ka tahta kaşıklarla dışarıda bekliyordur garibanlar. Bilet <gülüyor> parası yoktur diyor. Evet. Sen diyor onları içeri al, içeri al. Benim bana vereceğim paradan kes diyor. Allah Allah. E ve hakikaten onları içeri alıyor. <gülüyor> Gittim diyor baktım parka hakikaten o insanlar orada bekliyorlar. Yani nereden biliyorsun sen o insanların orada beklediğini diyor. Yani o e, toplumun, da, için evet, tabii, toplumun da çok iyi bilen birisi. Evet. Sonuçta e, bunların hepsini e, bir şekilde... Hatta o şeyde konserde de yine insanlar tahtık kaçıklarını alıp konser başladıktan eşlik sonra eşlik ettikleri zaman hatta korumalar işte Şener Şen o zaman Arif Keskiner zannediyorum müdahale ediyorlar hani bıraksınlar insanda oynasınlar diye. Hı hı. O zaman kendine geliyor hoca daha da şekle çalmaya başlıyor. Aradan zaman, geçen süreyi de anlatmakta fayda var. bir arası evet, verelim mi? Verelim. Evet. Neşe yine devam ederiz o zaman güzel evet. bir... ...Uzun Hava... Arkasına da, sizin... ...arkasına da güzel yine Neşet eseri... ...Neredesin sen diyelim... E, tamam, ...Erdem'le at... beraber bir... ...Erdem'i de dinleyelim değil evet, mi? Evet dinleyelim, türkü molası verelim... Benim suç ben Ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Tatsı değilim, güler yüzünüm Ey Ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen, neredesin sen Gezilecek, gezilecek. Gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel, gel yanıma gel, gel gel gel, gel yanıma gel. Aman eller görmesin, sakın eller doyumasın. Aman yağlar bilmesin. Gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel, gel, gel, gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel gel gel gel gel gel gel gel gel evet ağzınıza sağlık erdemin de sazına sağlık hocam böylece umarım e, kulaklarımızın pasını da silmiş olduk Bir bize evet devam edelim, edelim. hocam Neşet, bitirelim Neşet Neşet evet, mı? evet toparlayalım onun bence onu bir şeyini onu... toparlamak istiyorum çünkü niye hani geçen haftaki konumdan anlatmaya çalıştım Artık hani o anekdotlara geçerek yine Hasan Saltık'ın cenaze ile ilgili olan kısmını anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki cenazesinde Olgun, eşim Nülüfer, Cengiz ve ben özel güvenlikçiler korumalarla süslü devlet şovu yüzünden biz akrabaları, hı hı. dostları ve en önemlisi halk cenaze alanına giremedik. Ya. Kenara itildik. Bizi dostumuzu Hı hı. Uğurlamaktan alıkoyanlar Daha önce nerelerdi acaba dediler, evet. Neşet görseydi bu olan biteni hı hı. Sopayla kovalardı hepsini Bunlara izin vermezdi Buna göre Neşet Ertaş eserleri Yorumu sürdürdüğü Abdallık geleniyle bir efsaneydi Yüz yıl sonra Dadaloğlu Karacı olan Pirsuldan gibi Ondan da bahsediyor olacak Gerisi yalan dünya diyor evet. Yani O yüzden bunu bugün için özellikle Tekrar Neşet Hoca'yı anmakta fayda gördüm. Ee, hem bu anekdotları anlatmak... Aslında çok konuşulacak şey var ama... Yani dediğimiz gibi sadece bu programlarımızda da Yetmez, sınırlı evet. kalacak. Buradan Muharrem Hoca'ya geçelim mi? Geçelim. Bir yatay geçiş yapalım. Muharem Ertaş kimdir diye. Evet. Sizden ee, dinledim hocam. Önce Muharrem'le ilgili. Ben yine bir anekdotlarım var. Anlatacaklarım Aha, var. Yani Muharem Ertaş deyince zaten ilk akla gelen, ilk bilinen şey... onun. O tiz sesiyle söylediği avşar elleridir, avşar bozladır. Ee, ben mesela işte konservatuvara gitmeden önce onu sürekli duyardım radyoda ve çok ilginç gelirdi mesela o bana hı hı. ve hep kulaklarıma şey yapmıştır o e, işlemiştir. Sonradan vay be dedim yani bu adam buymuş demek ki ...Muharrem Ertaş'mış bu. Sonra Neşet Ertaş'ın babası olduğunu öğrendim ve Neşet Ertaş'ın hani nereden beslendiğini anladım ki gerçekten çok güçlü bir kaynaktan beslenmiş. O da o bölgede işte kendi kendini yetiştiren insanlar. Bunlar zaten hani anne babadan mutlaka ya babası davul çalıyor ya işte e, etrafında bir ustası var ona çırak olarak gidiyor. Böyle bir gelenek var yani çalıp söyleme geleneğinden geliyorlar. Düğünlerde Evet gibi. oraya gidiyor ve düğüne gidiyorlar çalıyorlar söylüyorlar zaten başka geçim kaynakları da yok. Orada hani genel yapıyı incelediğimizde bu bozkırda çünkü evet. hani hayvancılık çok yaygın değil yine e, tarım öyle. Daha çok çalıp söylüyorlar abdallar gelenekte bu var zaten hani Neşet Ertaş'ı da konuşurken söylemiştik. Muharrem Ertaş'la ilgili ilk başta söyleyeceğim bu o tiz sesinden dinlediğim bozlaktır kulaklarımda kalan. Ve dediğim gibi Neşet'in nereden beslendiği de ortaya çıkıyor. Biraz sonra da detaylarıyla anlatacağız Muharrem Ertaş'ı. Evet Öyle. şimdi yine hani sizin söylediğinizden de yola çıkarak Hı -hı. Muharrem Ertaş'ın hani niçin Neşet Ertaş kadar... ...çok bilgisi elimizde olmadığının... ...belki bir ufak söyleyeceğim anekdot da önemlidir. Hı hı. 1913 Kırşehir, Osmanlı Devleti'nde doğmuş birisi. Hı hı. E, Tabii. Bin, 3 Aralık 1984'te Türkiye Cumhuriyeti'nde vefat etmiş geçiş, birisi. Yani, işte. Evet, çok ilginç Tabii. anlamda hem Osmanlı dönemindeki yaşanan... ...işte biraz önce sizin saydığınız yapılarla beraber... Hı hı. ...o hem Osmanlı kültürüyle beslenmiş... Hem Türkiye'deki işte Cumhuriyet'in yeni kurulma dönemleri vesaire işte yeni hem geçim kaynaklarının da zorluğu siz kıt. anlattınız. Hı -hı. E, o dönemleri yaşamış birisi olarak buna rağmen e, çok büyük eserler yapmış. Yani Hı -hı. sadece ses anlamında değil dediği gibi Neşet Ertaş'ın babası olarak tanındı ama gençler belki Muharrem Ertaş'ı çok iyi bilmeyebilirler. Evet. Ama müzikle uğraşanların çoğu. Ve TRT e, özellikle kökenli, kökenli olarak çok iyi bilirler. TRT dedik ama bir anekdot daha söyleyeceğim Hı -hı. hocam. Şimdi biliyorsunuz artık TRT radyo e, artık onu da kaybediyoruz biliyor musunuz? Maalesef. Yani e, onu nasıl kaybediyoruz? Onu da e, bir Birleşmiş Milletler temsilciliğine verilmek, kullanılması anlamında... Hı -hı. ...Yeri Harbiye'deki radyomuzu da Vallahi. oraya vereceklermiş. Yarın, yani bu perşembe günü pardon. Bugün e, yine CV Tohtlum örgütleriyle beraber... Orada bir eylem yapmama düşünülüyor. Hmm. Bunu da kısaca anlatmış olayım en azından radyodan diye. Çünkü radyo TRT kaynakları çok önemliydi. Çok önemli. Artık biz TRT'yi nasıl değerlendireceğiz bilmiyorum. Bunu da söylemiş olalım bu anlamda. Evet. Ee, Muharrem Hoca'ya geçersek... ...bozlakların yanı sıra... ...halay türünde örneklerini çalıp söylemiş birisi Muharrem Ertaş. Karacaoğlan, Şeyh Galip, Pir Sultan Abdal... ...Dadaloğlu'nun değişlerini seslendirdi. Bazen de usandım şu yalan dünyadan... Aydos çığırmasında olduğu gibi Dinsel içerikli Türkler de söylemiştir hı hı. Yani oğlu Neşet Ertaş Babasını aldığı eğitim de son yüzyılın en büyük Ozanlarından biri olmuş ama tabii Biraz önce size söylediniz Bundan en büyük beslenmesini büyük bir ihtimalle Dediğiniz gibi Muharrem Ertaş'tan almış tabii, tabii. Yani e, bu Şimdi Muharrem Ertaş'ı anlatırken Sazda da önemli bir usta e, Sözde de Tabi onların kayıtları sonra seneler sonra Neşet Ertaş ne kadar topladı Nasıl yaptıysa babasının eserlerini İlk çıkışlarda öncelikle onun eserlerini söylemiş ama i̇şte belki var kişilik. etrafında çok iyi hani o derece çalan söyleyin ama günümüze ulaşmadığı için hani bir kayıt yok imkan evet. yok o zamanlar dediğiniz gibi hani Osmanlı son dönemleri sonuçta bir geçiş aşaması var zorluklar var hani teknoloji yok kayıt bir kere çok zor. Yok doğru söylüyorsunuz. Yani evet. insanlar hani elle yazıyorlarmış notalara küçücük Almanya'dan oradan buradan getirdikleri minicik teyiplerle ses kaydediyorlarmış. O notalar çoğu da gidiliyormuş ve o gidilen yerden notaya alınıyormuş. Yani evet. ellerinde bir ses kaydı bile yok. Hani bu imkansızlıklar içerisinde. Ee, yine şanslıyız ki hani Muharrem Ertaş'ın sesi günümüze ulaşmış gelebilmiş. Kimleri diyorum ya etrafında yani ortaya çıkmamış ne kaynak kişiler vardı. İşte Zurnacı mesela Kara Ahmet babası diye geçiyor. Evet. Ee, onun dayısı yine müzisyen. İşte Hacı Taşan'ın babası yine o şekilde davulcu. Davulcu ablullah. Evet. Ee, yani bu şekilde insanlar var ama hani kayıt yok elimizde bilemiyoruz onlarda ne cevherler vardı ki bu insanları beslediler ve bugüne geldi bu şekilde geldi. Hep de daha da büyüyerek daha da beslenerek genişleyerek gelmişler yani hep böyle boynuz kulağa geçer duruma da gelmiş çok da güzel olmuş bence. Bu şimdi söylediğiniz gibi hocam yani. Şimdi teknik masadaki sırahtan da rica etsek Muharrem Ertaş'ın sesinden Dinletsin, dinleyebilir miyiz? Dinletsin mi? mi? çok Olabilir sevdiğimiz mi? güzel yani, Afşar bozlarla. Eğer olursa onun arkasından Olsun. da dinleyelim. sizden dinleyelim. Ben değil de Erdem'den bir türkü dinleyelim. Çok güzel bir türkü var. Başında Altın tacip tamam. Erdem'in sesinden dinleyelim Olsun. onu da. şimdi Batışan dağlar bizim diri <Gülüyor> start a lot <laughs> başı and Sazına sağlık Erdem. Sazına sağlık. Çok güzeldi. E, Hacı Taşan'a bir geçiş yapalım oradan. Çünkü e, Muharrem Ertaş dedik. işte bir kaynaktır, güçlü bir kaynaktır ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir. O öğrencilerin başında da Neşet Ertaş'tan önce geliyor Hacı Taşan. Daha büyüktür. Evet. Hacı Taşan'ı yetiştirmiş. Sonra Neşet Ertaş, sonra da Çekiçeli geliyor. Bu sıraya göre gidelim. Türküleri de serpiştirelim şöyle. Ee, çok az da bahsedelim. Hacı Taşan da yine aynı gelenekten gelen, aynı Aptal toprak, aynı topraklardan evet. gelen, aynı şekilde küçüklükten itibaren e, işte ustasının yanına veri, verilen e, bir isim. Hacı Taşan ismi. E, şeyde repertuarda TRT'de mahalli sanatçı ya da kaynak kişi diye geçer ve özellikle de e, bunların kendine has tarzları vardır, üslupları vardır. O otantiklik aranır. Yani Hı -hı. Neşet'te de vardır bu. Hacı da da hani şey değil, taklit gibi de değil. Daha sonraların neşe'in e, Muharrem Ertaş'ın o etkisinden kurtulup kendi tarzlarını da yaratmışlar. Kendi üsluplarını da yaratmış kişilerdir aynı zamanda. İşte 12 yaşlarında e, Muharrem Ertaş'ın yanına gidiyor. E, Usta çırak ilişkisi Düğünlerle orada başlıyor çal, ve tabii. düğünlerde yine çalmaya Hı -hı. başlıyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. E, hepsinde de hayatına baktığımızda ortak olan bir şey var Celal ağabey. Ee, sürekli düğünlerde çalıp söylüyorlar ama bunlar düğünlerde çalar söylerken o gelenekte biliyorsunuz ki içki çok fazla Hı -hı. yer alıyor. Ee, o kültürde var. Ve çok fazla da içtikleri için de sağlıkları da erken yaşlarda bozuluyor. Evet, ben de ona girecektim Hı -hı. doğrusu. Genç ve Ölme dolayısıyla evet maalesef e, işte evet. düzenli bir yaşamları yok. İşte düzenli uykuları yok. Düzenli beslenemiyorlar. E, ve erken yaşta maalesef aramızdan ayrılıyorlar. Hacı Taşan da öyle mesela. Bir kaynakta 39 Diyor bir kaynakta 41 diyor Çekiç Ali zannediyorum ee, daha genç olan O genç Hacı olan Taşan, o pardon hı. Hacı Taşan da 53 hı hı. yaşında hı hı. Vefat hı hı. etmiş hakikaten baktığımızda çok e, Tam yani en verimli Oldukları dönem aslında evet, Hani 40, 40 45ten sonra değil mi insan En verimli olgunlaşmıştır artık en güzel eserlerini O zaman Aynen öyle. Hani Tam o zamanda En faydalı olacakları dönemde maalesef Böyle işte Hazim sonucu İçki sonucu de, ölüyorlar. En azından mesela o söylediğin e, süreçten sonra 1950 yılında e, ilk daha o zaman TRT işte röportuarı falan daha henüz oluşmamış. Hı hı. o Kendi ağzından anlattığı bir şey var. Muzaffer Maçka, Sarı Sözen'le Evet onu mi? anlatmaya hı hı. çalışayım istersen. İstanbul Maçka'da hı hı. askerliğimi yaptım diyor. Askere hı hı. gitmeden önce çalıp söylemede hayli ustalaşmıştım. Hı hı. O sıra rahmetli Muzaffer Sarı Sözen de yurdun her tarafını gezip... ...türkü derliyordu. Bir gün çıkıp Keskin'e geldi. Evet, bizi evet. Halkya'yı binasında topladı. O günlerde yayınladı. Folklor saatine yer ver, vermek üzere seçme yapacağını söyledi. Keskin'de bir hafta kalarak birçok mahalli sanatçıdan derlemeler yaptı. Daha sonra seslerimizi radyo yayın, radyoda yayınladı. Radyo ile ilişkim ilk böyle başladı. Sarı Sözen bizi daha sonra zaman zaman Ankara radyoya davet ederek çalıp söyletti. Sarı Sözen'den sonra Nida Tüfekçi, Mustafa Geceyatmaz ve Ali Canlar'la tanıştım... Ve radyo programları yaptım ki sen onu geçen hafta da bahsetmiştin. Yani bunlar sadece Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı gibi önemli <gülüyor> kişilerin önemli, olduğunu. Evet, o, bu da önemli bir şey. Çünkü ilk defa radyoyla tanışması e, biraz önce söyledin tabii senin alanına giriyor ama Hacı Taşan'ın ben dinlediğim zaman da bir Muharrem Taş gibi tiz perdelerde aynı gücü ve Hı -hı. parlaklığı koruyan Yok, ama, tiz sesi evet. Hayır olmasına rağmen, yani olmamasına rağmen pardon, kendi rengi ve sınırları evet, içinde var, evet. çok güçlü bir sesi olduğunu Hı -hı. gördüm. Hı -hı. Yani doğru. E, bu kullanma şeklinden mi Tabii, kaynaklanıyor? Tabii seslerini çok iyi kullanıyorlar. Evet. Olan i̇şte o mali sanatçı olması mı artık? Ya, kendi ağzıyla belki. Evet. Gürbü bir de Mesela hocam siz bize de hani koroda da hatırlıyorum kafa sesi dediğiniz bir ses var hmm. zannediyorum en iyi kullananlardan bir tanesi evet, de işte çıkamadığı taşan. noktada ses evet. hani doğal olarak çıkartamıyorsa ne yapacak orada patlayıp çatlayacağına hemen sesi kafaya alıyor ve hmm. ustaca tis ses, seslerde dolanabiliyor ki onu iyi yapmış. En iyi yapanlardan yani. evet, bir tanesiymiş. Evet. Bir de şey var mesela benim e, izlediğim kadarıyla e, hemen hemen e, hmm. bahsetmekte eserlerinin hani ...çok farklı. Mesela Muharrem Ertaş... ...Bozdaklar'la tanıyoruz hı hı ama hı ya da hı. Neşet... ...Neşet de farklı. Evet. Ama... ...Hacı Taşan'ın sanki böyle bir... Ya ...farklı daha, yapısı var hocam. Ondan biraz, biraz bahsedelim mi? Biraz karma aslında. Hani... E, ...türküler çok genel bir... ...aslında şey, sınıflandırma. E, semahlar, değişler. Keskin, e, keskin Sema'ya e, döndün mü önemli. benden... ...yüzü önesi çok severim evet, mesela önemli. ben onu. E, çok güzel bir örnektir... ...Semahlara. Hı hı. Keskin Sema diye geçer... ...repertuarda. Onu aslında... ...dinletmek lazım ama... E, olmazsa uzun basını dinletiriz. E, türkü diyebiliriz ama bazı türküler halay diye geçer repertuarda işte. E, Arzu Kamber halayı. Hı -hı. Repertuarda şey TRT repertuarda vardır. Biz de okuldayken geçmiştik. Ağır bir türküdür bu. Hani hiç halay deyince akla şey gelir ya hareketli türküler. Evet, evet. Bu oldukça yok. ağırdır. O yörenin kendine has bir özelliğidir bu. Ağır halaydır. Çok yavaş oynanır. Oyun büyük, büyük, Evet büyük evet. şeyler Hı -hı. halkalar kurulur. Hı -hı. ...ve kendilerine has bir uslubu vardır... ...çok yavaş bir şekilde seyreder... ...bugün ayın ışığı mesela... mesela ...çok evet. ağır bir türküdür değil mi... ...hani nasıl, neresi bunu halay var. dersin ama... ...halaylar içerisinde değerlendirilir... ...sonra işte uzun havalarda bozlaklar ayrı... ...ağıtlar, ağıtlar ayrı, ayrıdır... Evet. ...hepsinin yeri ayrıdır... ...gerçekten e, tez oluşturacak... ...yani bir doktora tezi yapılacak... ...üzerinde çalışılacak kişilerdir aslında bunlar... ...Acı Taşan, Çekiç Ali... Yani hani, bir, bir müzikal de... olarak... ...işte tür olarak... Hepsi ayrı ayrı incelenecek derecede geniş bir yelpazede yer alıyor aslında yani bu kişiler. Yani çok mesela baktığım zaman din, şimdi sizden de dinledim. Yani benim bilgilerimden de taze zaman. Yani bir sanatçının üç ana gruba toplayabileceğimiz bir eserleri var. Çok da önemli. Yani dediğin Hı -hı. gibi vurgulamaları işte sıraladığın türküler hani halaylar, bozlaklar vesaire gibi. Yani sadece böyle de kısıtlanmıyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. çok önemli. Dediğin gibi hocam bunun türkü repertuarı olarak TRT'de verdiği bir sürü de seri var. Evet, yani evet, evet. bunlardan da kısa bir olarak birkaç ör tane örnek verelim. Hı -hı. Yani ben mesela çok söylediğim repertuvarıma sürekli aldığım işte Allah turnam evet. ki herkes çok bilir. Ee, hani de çok hani Türk Türküyü evet türkü seven herkes Allah turnamı bilir bir kere. İşte bugün ayın ışığı, Ankara yedim Ankara'yı da yedim taze meyvayı gibi. Bunlar galiba değil <gülüyor> mi? Onu söyleyeceğiz. Evet, daha güzel. doğrusu dinleteceğiz diyelim. Bizim söyleyeceğimiz Allı turnam var. Alı turnamı önce bizim sesimizden dinletelim. Tamam. Sonra da Ankara'da yedim taze meyveyi. Hacı Taşan'dan. Hacı Taşan'dan gelsin. Evet Sayın dinletelim. Radyo Havan dinleyicileri Hacı Taşan'ın orijinal sesinden de dinleyeceğiz. Evet hocam önce siz dinleyin. No! Gülüm gülüm Yar gülüm gülüm canamın oğlu var benim söyleyin babama babamanas babanın oldu var <Gülüyor> Hocam son olarak da Çekiç Ali'den de ozanlarımızdan da bahsedelim. Biraz önce siz Hacı Taş'ın anlatırken hmm. o bölgenin ...yapısından kaynaklandığı için... ...genç yaşta kaybettik dediniz... ...gerçekten Çekiç Ali onlardan bir tanesi... Evet. Ee, ...hem Sağlık aşık hem de nedeniyle evet. erken yaşta... Ee, ...adının Çekiç Ali olması ile ilgili... ...isterseniz oradan başlayayım... Ee, ...esas adı Ali Ersan... ...yani ama çevikliği ve ataklığı nedeniyle... ...Çekiç lakabı almış... Ee, ...o yıllarda da İstanbul'da faaliyet gösteren... ...bir plak şirketi... ...Çekiç Ali'ye ait bir plağı izinsiz basıp... ...çoğaltarak piyasaya sürüyor... Çekiç Ali'nin haklı itirazına ise tam bir şark kurnazlığı ile senin adın Çekiç Ali değil ki, senin adın Ali Ersan diyor. Ama sonra da Çekiç Ali bunun üzerine artık bunu kafaya takıyor ve mahkeme kararıyla e, çoğunluk halk tarafından Çekiç Ali olarak bilindiği için soyadını Çekiç olarak değiştiriyor, yeni adı Ali Çekiç oluyor. Bu dönemden sonra artık bizler de halk da Çekiç Ali olarak tanıyorlar. Peki Çekiç Ali'nin... Hani baktığımız zaman işte Hacı Taşan'dan dört yıl sonra Neşit Ertaş'tan dört yıl öncesinden dünyaya gelmiş. Hı hı. Aynı şekilde belki Muharrem aynı, Ertaş'ta aynı Hacı Taşan'ındaki olduğu gibi kucağında ya, ya da işte onun etrafında yetişmemiş ama... ...aynı kültürün Etkilendir, etkilenmiş, devamını evet. gelmiş. Biraz onun sanatçı kişiliğinden bahsedelim mi hocam? Yani İyi onu ya. biraz açalım Aslında mı? Aslında hani çok da farklı değiller ama... Ee, sadece şeyi söylemek istiyorum. Saz çalma tekniği birazcık farklı uslu bu. Çünkü demin de dediniz ya hani evet, buradan geliyor çekici. ile ilgili. Çok böyle e, hareketli, çok e, atak, hızlı, e, canlı çala, çalarmış sazı. O, o özelliği öne geçermiş diğerlerine göre. Farklılığı da e, bu diyebiliriz. Ses olarak zaten yine bozlakları çok güzel icra ediyor. Yani kendileri zaten hani... Muharrem Ertaş Okulu'nun Hacı Taşan'la birlikte bence en yetkin temsilcisi sıfatıyla karşımıza çıkıyorlar. Yani Hacı Taşan, Çekiçeli ve Neşit Ertaş. Bence Muharrem Ertaş e, Okulu'nun yetiştirdiği ve orayı temsil eden en önemli üç isimden birisi. Ve ilk aklımıza gelen birkaç türküsünü hemen söyleyeyim ve bağlayalım. Herhalde zamanımız bitti. Evet. E, Acem Kızı yine çok, Aa, bilinen, çok bilinen, bir bilinen bir eser. Şey, Onu evet. söylemek isterdim ama inşallah haftaya söyleyeceğim zamanımız yetmiyor. Çubuğuna Rüleyim, Sarı Yazma. Ee, güzel bir uzunamadır. Birazdan dinleteceğiz Anam başucumda oturur Zeynep'im e, Gibi pek çok e, Bozlakları var Türküleri var Yine o da konu olarak Çok çeşitlilik gösteriyor Okuduğu türkülerde Sesinden dinleyelim Ankara'daydık evet. Taze meyve edeyelim Kapanışı onunla Yapalım Celal abi Ben herkese buradan e, Hoşçakalın diyorum Haftaya görüşmek üzere diyorum Teşekkür ediyoruz. Bu hafta da burada Türküler ve Yaşam programımızı sonlandırırken mail adresimizi de lütfen e, olumlu olumsuz eleştirilerinizi yazarsanız oradan takip edip programlarımızı ona göre yapabiliriz. Türkülerveyasam.org.tr Haftaya görüşmek üzere hoşçakalınız. Yaşam Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Can Dalga